5. Dört mezhepte içtihat derecesine yükselmiş olan müçtehitlere ve bunların yetiştirmiş oldukları büyük alimlere ehli sünnet alimleri denir. Ehli sünnetin reisi ve kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife Nu'man bin Sabit ve iki imam Ebu Mensur Maturidi ve Ebul Hasene eş'aridir.